Radyo Tiyatrosu Yazan Selim İleri, radyoya uygulayan Ümran Düşünsel, yöneten Haluk Kurdoğlu. Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Zehra Filiz Toprak Fitnat Suna Pekuysal Necla Ani İpekkaya Belgin Seray Gözler Osman Zihni Göktay Fuat Erhan Yazıcıoğlu Yavuz Mehmet Ali Kaptanlar Müdür Uğurtan Atakan Aysel Arsen Gürzap İffet ülke Duru, Şadiye Gülşen Girgin Koç, Meczup Bilge Zobu, Bedri Cemil Can Bıçakçı, Recep Sadrettin Kılıç. İçime doğmuş sanki O kadar söylemiştim Fatma hanıma Bu adam sana göre değil Aklını başına devşir diye Sahi söyledin mi sen Gayet tabi şekerim Ben sözüme esir gelmeyeyim hiç Adam ne idüğü belirsizim biri Bir serseri Fatma hanım dünyadan habersiz Pansiyoncu bir kadın Elif'i görse mertek sanır Bir de tüccarım diye yutturmuş Fatma hanıma <gülüyor> ...bunlar böyle kara sevdalılar gibi iki ay içinde verdiler. Öpürsünüz vallahi hocanım. O yaşta kara sevda mı olur? Üstelik adam kırkında var yok. Bizimkisi ellisini aşağıla hani... ...balayı falan derken kendini ter taze genç kız sanmaya başlayınca Fatma Hanım... ...sizlere ömür. <gülüyor> Anne... Bisküvileri çaya batırma demedim mi sana kaç kez? Aa. O koskoca mercan pansiyon kır saçlı adama verdi. <gülüyor> Kırkından sonra azanı teneşir paklar diye boşuna dememiş. Çok hoş geldiniz. <gülüyor> Nerelerdesin Belgin? <gülüyor> Bayağı görücüümüz geldi seni. İstanbul'dan arkadaşlarım geldi onlarla ilgilenmek zorundayım Fitnat ya. abla. Ben çıkıyorum anne. Biraz otursaydın arkadaşlarım bekliyor dedim. Hepinize iyi günler dilerim. İyi günler. Şu kıza tarihi ben öğretemediğim için hep üzülürüm. Ne vardı İstanbul'da okutacak Şey canım. özür dilerim Belgeye bir dakika Yakından nişanlanacak bir kızın bu kadar serbest davranması yanlış Müstakbel görümcenin, fıtratın sana nasıl baktığını görmedin mi? Aynı şeyleri yüz kere tekrarlamaktan bıkmıyor musun anne? Of, akşam yemeğine mutlaka evde ol Söz veremem Mahsul verimli yüz kadar işçiye ihtiyacımız olacak Birkaç haftaya kadar zeytinleri de toplarız Burayı bir hale yola koyalım Osman amca Pek bakımsız İnsanlar nasıl çalışacak Sen merak etme Fuat bey oğlum Elimizden geleni yaparız Beyim bizi sulu ziraat kurtarır bir tek Toprak kısır Kara sular akmayacak bu yıl Bu iş bana göre değilmiş Osman amca Borçlu olmasan Hı, Borç Gerçi bu yılki ürünle Recep Bey'e borcumuz eni konu azalacak ama akraba da olsa ister. Ee, konuşacağımız başka bir şey var mı Osman amca? Ben çıkıyorum. Yok. Ah oh, hava da ne kadar güzel. Ha az kalsın unutuyordum. Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin dedi. Sağ ol. Hoşçakal Osman amca. Güle güle güle güle. Tavlaya kaptırmışsınız kendinizi top patlasa duymayacaksınız. Vay nerelerdesin ya geç otur şimdi bitiriyorum işini. Olur olur. <gülüyor> Karagöz böyle atılır oğlum. İki çayım. Akşam sendeniz anlamam. Gene nereye? Orasını karıştırmayın işte bey. Şunun icabına bakayım hemen gidiyoruz tamam mı? Aklın fikrin eğlence hiç değişmeyeceksin. Değişip de sana mı dönelim? <gülüyor> Öğren gel. Hadi. Nereye gittiğimizi söylemedin? Mehtap gazinosuna. Amma surat ettim be. Yazık oldu sana enişte bey. Bekarlık elden gidiyor. Ne var yani sen evli değil misin? Olur mu hiç? Bizim baş belası başka. Sen kız kardeşimle evleniyorsun. Buyurun. Ben edebiyat öğretmeni Aysel Taran. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Sizi bekliyorduk. Hoş bulduk. Ya buyurun oturun Nasıl? Yolculuk rahat geçti mi? Oldukça rahattı. Bizim buraları güzeldir. Açıklık, deniz. Zamanla seveceksiniz. Eminim. Daha önce hep İstanbul'da mı çalıştınız? Evet. Dokuz yıllık öğretmenim. Kendim istedim atanmayı. Anladım. Kalacak yeriniz var mı? Yok herhalde ev tutacağım Şimdilik pansiyonda yer ayıtırım size Aslında bir ev var Yerine tayin edildiğiniz arkadaşımız oturduğu evi boşalttı Zaten emekli oldu Memleketine dönüyor Beğenir misiniz bilmem tabi Eski mahallede oldukça konforsuz bir ev Öylesini tercih ederim Yorgun değilsiniz gidip bakalım Tabi hemen gidebiliriz çam oldu yatamadım gazem kalbir mevlam böyle de yazmış yazımı Korkmayın zararsızdır kasabamızın meczubu türküler söyleyip durur Ben ölürsem yavrum seni döverler İşte şu ev önünde aracı denkleri yerleştiriyor ya o Kapıdaki? İffet Hanım evin sahibi evet. İyi akşamlar İffet Hanım İyi akşamlar oğlum Şadiye Hanım gitti mi? Henüz gitmedi yukarıda Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım Öyle mi? Hoş geldin kızım Hoş bulduk efendim İsterseniz bir bakın Tabii Sana arkadaş getirdim Aysel Hanım'ı Beğenirse tutacak Sağ ol evladım Ben de bağrıma basarım Birini mi aradınız? Hayır efendim Sadece sizinle tanışmak istedim Ben yeni edebiyat öğretmeniyim ya, Çok sevindim Sağ olun Ne kadar da gençsiniz Teşekkür ederim Buraya geldiğimde ben de sizin kadardım 23 yıl oldu Yine de dün gibi geliyor bana Sayısız öğrenci okuttum Onların arkadaşlığını da Hiç unutmayacağım Hiç Çoğu evlendi ana baba oldular Çocuklarını da ben okuttum Çok güzeldi bütün bunlar Ne yazık ki bitti Artık her şey boş Gidiyorum Niye kalmıyorsunuz Her gün o lisenin önünden nasıl geçelim? Anlıyorum. Sizin için her şey yeni başlıyor Değerini bilin Öğretmenlikte de tıpkı hayat gibi Sevgi ve anlayış üzerine kurulmalıdır Bunu sakın unutmayın Unutmam efendim Sarmaşığı size bırakıyorum Bakarsınız değil mi? Bakarım tabii Geçireyim sizi Yok zahmet etmeyin Sizi bu odada hatırlamak istiyorum Uygun mu ev? Evet bundan iyisi can sağlığı Aysel Hanım'la anlaşırsınız değil mi İffet Hanım? Elbette anlaşamayacak ne var ki? Oldu o zaman hocamım isterseniz bize gelin Karım da sizinle tanışmak istiyorum hem bir şeyler de yeriz. Sağ olun yol yorgunluğu başka bir zaman rahatsız ederim Tek başınıza nerede yemek yiyeceksiniz Önemi yok ben alışığım Peki öyleyse bana müsaade Müsaade sizin müdür bey Aysel tanıştınız mı? Aysel Hanım kim? Şadiye'nin yerine gelen edebiyatçı İstanbul'dan tayin edilmiş Evli de değilmiş galiba <gülüyor> Biz de şimdi sizden söz ediyorduk Tanıştırayım Resim hocası Bedri Bey Aramıza hoş geldiniz Tanıştığımıza çok sevindim Okula geldiğimde ilk dikkatimi çeken resimler oldu Ne kadar da güzel hepsi <gülüyor> Öğrencilerin çalışmaları Bedri Bey bir tanedir Hayata atıldıktan sonra resimle hiçbir ilgileri kalmıyor Oysa çoğu oldukça yetenekli Öyledirler öyledirler Sanki koskoca Roma İmparatorluğu'nun Hangi yılda battığını hatırlıyorlar mı Boşuna didiniyoruz Bu onların suçu değil ki Zehra Hanım Ben aynı kanıda değilim Bedri Bey Burada her şey yeknesak. Hayat mazbutluk üzerine kurulu Evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar İşti güçtü sanata yer yok Belki Ama iz bırakmış güzel şeyler kolay kolay silinemez Neyse Bedri Bey sizi daha fazla meşgul etmeyeyim İşiniz yarım kaldı e, Çıkıyor musunuz? Evet dersim yok Şu elimdeki çerçeveyi bitireyim ben de çıkacağım İsterseniz birlikte çıkalım Şey sizin için bir sakıncası yoksa tabii Yok ne sakıncası olacak Sağ olun Ev bulabildiniz mi bari? Şadi Hanım'ın boşalttığı eve taşındım Neden eski mahalleyi seçtiniz oturmak için? Belli bir amacım yoktu Şartlar Sonra da hoşuma gitti daha özlü bir şey var buralarda Doğru insanlara hastır Yeniliğe açılamıyoruz bir türlü Eskiyi toptan inkar ettiğimizden herhalde Yeniyi de sindiremiyoruz Doğru Hayat elbette değişecek ama böyle değil Yeni evler, apartmanlar yapılıyor Büyük fabrikalar kuruluyor Ama bütün kültür içki ve kumardan ibaret Düşünce bir türlü serpilmiyor Konken, bridge, piliç gecesi Hayat her gün sadece tekrar ediliyor Korkunç değil mi? <gülüyor> Biraz buna benzer bir hayattan geliyorum Bedri Bey. Gerçi konken bir yoktu. Başka bir yarın için çalıştığımı sanıyordum. Oysa sürekli aynı şeyler tekrarlanıyordu. Kısır çekişmeler. Aynı hatalara düşmemek için gerçekleri iyi değerlendirmek gerekiyor galiba. Çok haklısınız Aysel Hanım. Çok var mı bitmesine? Çerçevenin. Hı, bitmek üzere. Eğer sıkıldıysanız Aa, onu demek istemedim. Cumartesi nişana gelecek misiniz? Hangi nişana? Eski öğrencilerimizden Fuat'ın nişanına. Siz de davetlisiniz Tanımıyorum ki Önemi yok Burada adettir Fuat eski bir eşraf ailesinin oğludur Yeni zengin bir fabrikatörün kızıyla evleniyor Nişana mutlaka gelmelisiniz En azından insanları tanırsınız Bilmem ki geldiniz müdür bey şeref verdiniz. Bu şeref bize ait değerli Kaymakamla ilgilenmeliyiz. Yavuz ilgilenir. Yavuz. Yavuz. Efendim. Kaymakamla ilgilen. İlgileniyorum merak etmeyin. İlgileniyorsan hala burada ne işin var senin? Tamam baba. Ben Zehra Hanım'ın yanındayım Recep. Tamam. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl eğlenebiliyor musunuz Zehra oh, Hanım? Hem de nasıl? Şu kaymakamın karısı da pek rülmüş Giyinmesini hiç bilmiyor O ne kıyafeti öyle Haklısın hayatım Ne o canım bir şey mi sıkı Nasıl olmasın şekerim Leman'a sinirleniyorum Ne oldu gene Bu kadın ben bildim bileli hep ağlar Kocasına ağlar Oğlun nişanlanır ağlar Yine ne kaynatıyorsun anne Sen sus edepsiz Oo, Bedri abiler geldi ben yanlarına gidiyorum İşte nişanlılar Sonra onları Ne o Bedri abi balık yok mu bu akşama ha? Fuat'ın hatırına yatırdık bu gecelik Yavuz karın seni çağırıyor galiba of. Hiç derdi bitmez bu kadının Neyse izninizle Fuat Bedri abiler geldi görmedin mi Gördüm Yavuz Belkin... Susadım ben bir şey içmek istiyorum Hoş geldiniz Hibbet teyze Hoş bulduk Çok oldu seni görmeyeli Hiç uğramıyorsun artık Ne deseniz haklısınız Ayşe Hanım'la tanıştırayım seni Lisede öğretmen Edebiyat öğretmeni Benim de Aa, öyle mi? Ben de orada okumuştum Yeni geldiniz herhalde Evet ders yılı başında Bizi unuttunuz burada <gülüyor> Sen hiç unutulur musun Bedri abi <gülüyor> Balığa var mısın Şimdi mi Fuat da deniz hastasıdır Fuat bir dakika gelir misin <gülüyor> İzninizle sonra görüşürüz ee, Nasıl buldun nişanımızı Çocukluğumu hatırladım birden Hüzün veriyor insanı Fuat'la Belgin dansı açtılar Dans etmek ister misin? Bilmem etmesek? Bu gece başka Dans etmeden olmaz bu anşama Peki Beni mahcup ediyorsunuz Recep Bey Ne demek efendim başka kim takacaktı yani Ve işte Mesut an geldi Buyurun müdür bey Sağ olun Mutlu bir evliliğin ilk adımını atmış bulunuyorsunuz arkadaşlar İnsanlar doğarlar Büyürler Yuva kurarlar Çocukları olur Çocuklarının mürüvvetini görürler Hayat böylece devam eder Buyurun Makas Teşekkür ederim Sevgili kız kardeşim, bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii Sinir oluyorum şu kayın biraderine ha? E, Ne dedin abla? Kayın biraderine sinir olduğumu söylüyordum Babasını biraz örnek alsa yerinde olur Nereye? Bedri abinin masasına, pek ilgilenemedim de Dans etmiyor musunuz? Aysel Hanım pek istemiyor Belki seni kırmaz Dans eder misiniz? Tabii Ben demedim mi seni kırmaz diye? Dans etmeyi sevmiyor musunuz? Siz seviyor musunuz? Hayır O zaman neden ediyoruz? <gülüyor> Hep istediğinizi mi yaparsınız? Hayır Burayı sevdiniz mi? Evet hayat çok sade O sadeliğin altında yatanları bir bilseniz. Anlayamadım evet. Teşekkür ederim Ayselam Rica ederim ee, Yavaş yavaş havaya girmeye başladınız ee, Bedri bey rica etsem kalkabilir miyiz? Tabii Nasıl isterseniz diyoruz. Ben annemi eve götüreceğim. Güle güle hocam. Biz annemi eve bırakırız Fuat. Ben götürürüm abla. Belki sonra dönerim. Enişte bey, hadi, hadi eğlenceye devam. Siz devam edin yavuz. Nasıl istersen. Ne bu halin enişte bey? Seni gören de cenazeden geliyor sanır. Hadi abi gidiyoruz. <gülüyor> tamam, geliyorum. Ne bu halin? Neden onlarla birlikte gitmedin? Söyledim ya annemi eve bırakacağım. Bu bahane. Annemi eve biz de bırakabilirdik Çok yorgunum abla hemen yatacağım Bu da öteki gibi bahane Annem üzgün ağlıyordu <gülüyor> Annem her şeyi ağlar zaten Az önce bana keşke baban da bugünleri görseydi dediğin de gene ağlıyordu <gülüyor> İyi ki görmedi görüp ne olacak Bana bak Fuat <gülüyor> Hadi anne hazır mısın Siz de bizimle birlikte çıkıyor musunuz Feder bey de belirttim Sözleşmelerin günün koşullarına göre yeniden yapılması gerekir Burayı daha modern bir kafayla yönetmedin mi iş batar Ben onu bilir onu söylerim Ee babaanne dedi Anlatabilirsen anlat Geldiğini söylediler İyi oldu Seninle konuşmak istiyordum zaten Bizi yalnız bırakır mısın Yavuz ee, Şey biraz para verebilir misin bana İşim var şimdi Mehmet'e uğra o ilgilenir seninle Sağol İstikbalin için ne düşünüyorsun bakalım Anlamadım Bundan sonraki hayatın Hayatınız hakkında ne düşünüyorsun Yani geçim meselesi Ne yiyip içeceksiniz Nasıl yaşayacaksınız Bugüne kadar nasıl yaşadım söyle Bak Seninle samimi konuşacağım Burada benim yakınım olan bir insana ihtiyacım var Mehmet hiçbir işe yaramıyor Yavuz'un durumu malum Senin o imalathanede de iş kalmadı Ne seni ne de aileni geçindirir sana cazip bir teklifim var Orayı kendi bünyemize alalım Sen de gel benim yanımda çalış Kimse geldi mi zeytin toplamaya? Çıvan köylerden geldiler 50-60 kişi Yağmur bindirmeden hepsi toplanacak Allah'tan havalar iyi gidiyor Elleri boş göndermeyelim Gelecek yıla mahsuben bir miktar para ver Beyim zaten Recep Bey'e borcumuz var Sen kendi geçimini sağla Gerisini düşünme Eee kararın ne Teşekkür ederim Güzel. Ama başkasının yanında çalışamam Bu imkansız Bak bak bak ben başkası mıyım Rica ederim onu demek istemedim Eee işi meseleleri karıştırıyorsun Zorlaştırıyorsun Hangi meseleleri Yakında evleniyorsunuz İki kişilik bir hayat zordur Mesuliyet ister Belginin alıştığı hayatı karşılayabilecek misin Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var Para bütün meseleleri çözer Özür dilerim ama sizin gibi düşünmüyorum Acele etme Önce iyice bir düşün kararını sonra söylersin Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım Kıtırık bir imalathaneyle bu mümkün değil Her şey sanayileşiyor Sen neyi koruyabileceksin ki Bilmiyorum Bilmiyorum Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar İyi günler Aysel Hanım Merhaba nasılsınız? <gülüyor> İyiyim sağ olun Gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi Teşekkür ederim yürüyüşe çıkmıştım O gece sıkılmadınız ya Yo, Hayır hiç sıkılmadım Sizi alıkoymayayım görüşürüz Tabi Eline sağlık anne kadın bu da çok güzel olmuş Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba Sen de geri çevirmişsin Tabii bu senin bilebileceğin bir mesele Sence ne yapmam gerekirdi? Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu Yürümeyen bir şey mi var abla? <gülüyor> Yürüyen ne var ki? Malum annem böyle şeylere karışmaz ama ben açık konuşmak istiyorum Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde Tek başına karar vermemeliydim Fuat Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum doğrusu İyi bilmiyorsan şimdi öğrendin artık Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz Yarınımızın ne olacağı belli değil Para yok ortada Bu belki sizi ilgilendirmiyor Ama ben babamın zamanında gördüğüm gibi yaşamak istiyorum Anlıyor musun Babamın zamanındaki gibi Recep bey o battal atölyoya talip oluyor Allah bilir zeytinliklerimizi de alacak Biz burun kıvırıyoruz Neyimize güvenerek Adam hayatımızı üstleniyor anlamıyor musunuz Kaldı ki adama borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Bir yolunu bulurum ben. Bence Recep Bey'in teklifi mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok ortada. Biz karı koca enine boyuna düşündük. Afiyet olsun. Fakirhane'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ayşelen. Neden? Çay içme teklifimi reddetmediğiniz için. <Gülüyor> ah, o resmi neden örttünüz? Göstermeyecek misiniz? Ah, henüz bitirmemiştim. Buyurun şöyle. Şu köşedeki koltuk daha rahattır. Teşekkür ederim. Çayı şimdi hazırlarım. Ne kadar geniş bir kitaplığınız var Bedri Bey. Evet, birçoğunu okuyamadım henüz. <Gülüyor> Epeydir dinlememişsiniz Toz içindeydi plak ah, Evet Güneş hala sıcak Sonbaharı yaşamak bir rüya gibi etkiliyor beni Deniz, güneş <gülüyor> Neden güldünüz? Birden romantikleştim <gülüyor> Yakışıyor size ah, e, Sonunda alıştınız buraya Evet alıştım Size söylemiştim sakin bir hayat istiyorum diye e, Sakin mi yaşıyorsunuz? Bir bakıma biraz sizin gibi <gülüyor> Benimkisi başka her gün aynı şeyi yapanların cansız hayatı ve yalnızlık. Neden sürekli kendinizi horluyorsunuz? Herkes sizi seviyor. Bu şehre ilk geldiğimde bambaşka şeyler olmuyordu. Sonra görüyorsunuz. Okunmayan kitaplar, dinlenmeyen plaklar, bitirilmeyen resimler. Resimlerinizi görmek isterdim. Ha şimdi değil, belki bir gün. Cesaret edebilirsem. Ah, çay olmuştur. Zehra bak Çifte düğün yapacağız galiba İki gelinlik beğensen iyi olur Necla <gülüyor> Bedri Bey de iyi abayı yaktı sanırım Bedri Bey mi? Evet Kime abayı yaktı? Yakında öğrenirsin Aman neme lazım Adım dedikoducuya çıkar sonra <gülüyor> Aa geldin mi kızım? Ooo elbisen de çok yakışmış Gel gel bak Bak bizde çok güzel gelinlik modelleri bulduk Annesi var bunun Kusura bakma Zehra ben birazdan dönerim Bir şey mi oldu belki? Beni niye Fuat'la evlendiriyorsunuz? Bu da nereden çıktı şimdi? Birbirimizi sevmiyoruz ki ee, Münakaşa mı ettiniz? Keşke etsek bana aldırdığı bile yok Anlayışlı olmayı öğrenmelisin çocuğum Fuat herkese karşı kayıtsızdır Ama niye anne? Böylesi gerekiyordu onun için Erkekler çocuk gibidir Babanın da hırçınlıkları vardı. İlk yıllarda ben de az zorluk çekmedim. Fedakarlık hep bana düştü. Bak, şimdi her şeyimiz var. Seni istediğimiz gibi yetiştirebildik. Mal, mülk, her şey. Fuat beni sevmiyor. Sever, sevmez olur mu hiç? Babam da öyleydi. Sonra birbirimize alıştık. Mutluyuz, zenginiz, itibarımız var. Siz de öyle olacaksınız. Niye sevmesin seni? Biz öyle olacağız demek. Hayattan başka şey beklenmez ki kızım. Yemek yemeyecek miyiz? Hoş geldin. Her şey hazır. Hemen ee, otururuz. Hadi. Hadi babanı bekletmeyelim daha fazla. Hem Zehra'ya da bir şey belli etmemeye çalış. Ne kadar dedik oducu? Biliyorum ne kadar dedik oducu olduğunu. Gerçekten hepsi birbirinden çok güzel Bedir Bey Onları da ötekilerin yanına asabiliriz Buyurun Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyordum Bir dakika Aysel Hanım telefondan istiyorlar sizi Teşekkür ederim Buyurun efendim ben Aysel Ben Fuat tanıdınız mı? Evet tanıdım Sizinle konuşmak istiyordum Ne konuda? Hiçbir konuda sadece sizinle konuşmak istedim Üzgünüm, bu imkansız. Özür dilerim, rahatsız ettim. İyi günler. Önemli miydi? Yüzünüz allak bullak oldu. Önemli değildi Bedri Bey. Bir şey yapamaz oldum Zayıf korkak adamın tekiyim ben On yıl önce böyle değildim Çalışmak uğraşmak hoşuma gidiyordu Şimdi her şey bana yabancı Kimse anlamıyor bunları en yakınlarım bile Oysa biri anlamalı Neden bu kadar umutsuzsun Kimseyi sevemiyorum Eskiden arkadaşlarımı severdim Ne bileyim Ali'yi Yavuz'u Şimdi Belgin'le neden nişanlandığımı Neden evleneceğimi bile bilmiyorum Sinirlerin bozuk senin Şu gemi uzatır mısın <gülüyor> Sağ ol Böyle yaşamaktan usandım. E hayatını değiştirmeye çalış. Kolay mı? Bir çembere kıstırılmış gibiyim. Bir tek sen değilsin ki o çemberde. Aa, bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun aslında. Sen de yalnızsın. Bütün sevgiler içe dönük yaşanıyor. Belki de haklısın. Güzel şeyler yaşayamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile... ...başka bir hayatın olabileceğini düşünür. Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışıp... ...evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun Burada sen olmasan çıldırırdım Bedri Ayakta kalmak zorundayız Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum Sonunda yalnız kaldım Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim Ama sen gençsin Mücadele etmek zorundasın Mücadele neye karşı Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz Ah balık Dalgalı yani Yok genellikle sakindir Bedri Bey hmm. O size geldiğim gün Telaşla üstünü örttüğünüz resmi bitirdiniz mi Evet bitirdim Görmek istiyorum Bu imkansız Neden bir gün gösterebileceğinizi söylemiştiniz Birine armağan ettim Ya, Anlıyorum Aysel Hanım Buyurun Üç pembe eden bir öğrenci için sizinle görüşmek istiyordum Hay hay 1764 Ali Selim Aa, Evet hatırladım e Son yazılda kırık not almış İyi bir öğrencidir sözlüğe kaldırmanızı istiyor Bir çaresine bakarız İyi hafta sonları İyi tatiller Bedri Bey Kalmış ah, Hava da kararmış Sizi de koydum Fuat ah, Bey Çok bitkindiniz Bırakıp gitmeye korktum Çay yapayım birlikte içeriz Zahmet etmeyin ben gitsem iyi olur Lütfen kalın Pekala Nasıl oldu hala aklım almıyor Denizi bu kadar iyi tanıyan bir insan Nasıl böyle bir havada denize açılabilir Bedri abi gerçekten denizi iyi tanırdı daha üç gün önce iyi hafta sonları dilemişti Aramızdıydı Şimdi acını anlıyorum Aysel Hanım Hepimiz çok üzüldük Onu seven herkes Ama kendinizi toplayın biraz O resmi bitirdiğini söylediği zaman her şeyin düzeleceğini sanmıştım Hiç rastladınız mı bilmem Aysel Hanım Kasabamızın bir meczubu var Türkü söyler durur Zararsızdır Evet birkaç kez rastladım Geçen gün ona bir resim vermiş Pedro abi ah, Demek ona armağan etmişti Anlayamadım Önemli değil Ben çayı koyayım Birbirimize neden bu kadar uzağız Bunu anladın mı <gülüyor> Galiba Sevgi bağlılık istiyor Bizse bundan kaçıyoruz Hep kendi sorunlarımız ağır basıyor Boyna birbirimizi kaybediyoruz Cık, Haklısın Tüm hayatım aylak bomboş geçti Babam varlıklıydı Sonra eski durumumuzu koruyamaz oldu. Her şeyi oluruna bıraktım bende Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta de evlenmemizi istiyorlar Çocukluğumdan beri tanırım onu Uzaktan akraba sayılırız İşte böyle Hepsi önceden kararlaştırılmış şeyler Nişan gecesi anlamıştım Etrafındaki insanlara yabancı gibiydin Benimle görüşmek istemedin ama Nişanlanmıştın <gülüyor> Evliliğe karşı mısın? Hayır Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım mutsuz çocuklara, sevgisiz evliliklere karşıyım. Aysel. Ben... Çaya bakayım, olmuştur. Zahmet etme, kalkıyorum. Sen bilirsin. Seni tekrar arayabilir miyim? Yarın. Yarın işim var. Bedri Bey'i ziyarete gideceğim, Mezarlığa Yağmur yağacak galiba Aha. Çocukken akşamları gökyüzünde pembe bulutlar görürsem Ertesi gün bütün isteklerimin olacağını sanırdım Olur muydu? <gülüyor> Bazen çok severdim pembe bulutları Ah yağmur başladı bile Gel Nereye? Ba evine sığınabiliriz ah, İşte geldik <gülüyor> Ah ne güzel bir yer burası Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim Neden kaçardın okuldan? <gülüyor> sıkılırdım her şeyden sıkılırdım Zaten liseyi zar zor bitirebildim Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni <gülüyor> Hiç durmayacakmış gibi yağıyor <gülüyor> Üşüyeceksin şunu al omuzuna Sağ ol Kimse yaşamıyor mu bu evde? Babamın sağlığında yaşanırdı Şimdi yandaki damda Osman Ağa kalıyor Osman hakim? Bağın bekçiliğini kahyalını yapıyor Kısacası bu bağın her işini o görür Yıllardır gelip kaldığımız yok Aa, bir kuş var burada Ben getirdim Niye Çok sessizdi evini, oyalar seni Ne bileyim aklıma esneşti Neden burada bağ evinde Buraya geleceğimi nereden biliyordun Bir gün seni buraya getirmeyi düşünüyordum Biraz erken oldu <gülüyor> Sarı kanat olsun senin adın Şimdi niye ötmüyorsun Yoksa benden mi utandın Seni seviyorum <gülüyor> Hayatımda ilk defa Seni seviyorum dedim Hayır kitaplarına bakıyorum Ne çok kitabım var Yalnız sevdiklerimi getirebildim hı hı. Hepsini okudun mu bu kitapların Ne dedin Bu kitapların hepsini okudun mu dedim Okudum Omlet de hazır Zehirlenmezsin inşallah En sevdiğin romanı alabilir miyim okumak istiyorum Tabi Sarı kanatı aç mı bırakacağız Aa, Ona da biraz salata yaprağı veririz Yarın yem getirir. Yarın geliyorsun demek Evet geliyorum Analı babalı büyütsün hey, Baba oluyorum baba Yavuz yavaş lütfen Ne kadarmış Doktor üç buçuk aylık demiş Darısı başınıza Vay be bir de dayı mı olacağız Durmadan saate bakıyorsun bir randevun mu var <gülüyor> Bu akşam çok önemli bir işim var dedi Hiç dinler miyim kaptım getirdim Böyle mutlu bir günde işin lafı mı olur Güzel karıcığımın şerefine Yarın geliyorsun demek Geliyorum Fuat Pardon. Kafeler hazır. Süt isteyen var mı? Ben istiyorum. Oldu. Konuşmayacak mısın? Ne söylemem gerekiyor? Dün gece için özür dilerim Yavuz geldi zorla yemeğe götürdü beni Bir davet veriyorlarmış Karısı üç buçuk aylık hamile Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Fuat Önemli olan bana verdiğin sözdü Anlaman lazım benim bazı mecburiyetlerim var Şimdi mi aklına geldi Onu demek istemedim İnsan sevgisi umrunuzda bile değil Ne demek istiyorsun Hiçbir şey anlamıyorsun anlamana da imkan yok zaten Neden bağırıyorsun Susmam gerekiyor değil mi Öyle alışmışsınız çünkü Beni de kendine benzetmek istiyorsun Kimseyi kendime benzetmek istediğim Aa, yok benim Tabi tabi suçlu benim Benim kimseyi suçladığım da yok Beni aşağıladığının farkında değilsin sen Şağlamak mı Sana karşı her zaman dürüst davran Belli oluyor gizli kapaklı bir ilişki Eğer dürüstlük buysa Yalan bunlar Haksızlık ediyorsun Dün gece kapına kadar geldim ışıklar sönüktü <gülüyor> Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde Yeter kes artık ben buyum Farkındayım Geç de olsa anladım Ne Busunuz siz Yanınızda adam ölse kılınız kıpırdamaz Terbiyesizlik etme sana söylüyorum Etsem ne olacak Fuat Hepiniz korkaksınız Aysel Dokunma bana Aysel ben Çok yazık ettin Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşamayacağız. Seni çok özledim. Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık. Ben de. Ne düşünüyorsun? Seninle en zor ve en kolay şeyi paylaşmak. Hep böyle yalnız mıydın? Belki yalnızdım. Geçmişi hep iyidir düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın için Duman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek isteğim ne biliyor musun? Ne? Bir daha yanlışa düşmemek. Beni seviyor musun? Bir acı var içimde. Aşk belki de acı çekmektir. Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada, bu kasabada. Benimle evlen. Evlenmek mi? Yaraştı İyi ki geldin Fuat Bak gelinlik ne kadar yakıştı Belgin'e Recep Bey ile görüşecektim e, Recep çalışma odasında Nesi var bunun Sizinle konuşmak istiyorum efendim Hoş geldin Anlat bakalım ne istiyorsun Belgin ile evlenmeyeceğim Nereden çıktı bu Anlaşmamıza imkan yok Belgin'i karım olarak düşünemiyorum Başka dünyalarda yaşıyoruz her şeyimiz farklı. Daha evlenmediniz ki. Hissediyorum ama. Saçmalıyorsun sen. Başka birini seviyorum. Ayrılmak zorundayız. Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar 3 gün sürer. Aklını başına topla. Severim seni. Hayatta önemli olan şey çalışmaktır. Kazanmak için çalışmak. Yürütemeyeceğim hepsi bu. Saygısızlık etmemek için gelip kendim söylemeye uygun buldum. Bitti mi söyleyeceklerin? Yığınla yapılacak işim var benim. Tua. Başkasını seviyormuş Ne oldu neden gelmiş Fuat Ayrılmak istiyormuş Fabrikaya mı girecek Ne fabrikası çıldırtırsınız insanı Belginden ayrılmak istiyormuş aa, aa, Sebep Başka sebep birini seviyormuş Başka birini mi seviyormuş Rezil olduk Olduk ya olduk Bir şeyi beceremezsiniz Yavaş konuş fitnat duyacak Başlatma fitnatından ha Bu ne demek benim için biliyor musun sen Kuyruğuna teneke bağlarlar adamın bu iş bir an evvel hiç kimse duymadan halledin. Tamam tamam hallederiz Sen sinirlenme yeter gireceğim Buyurun Aysel Hanım'sınız değil mi? Evet ben Fuat'ın ablasıyım Biliyorum Buyurun içeri girin Fuat'ın evleneceğini biliyorsunuz herhalde Nişana gelmiştiniz Sizi ilgilendirmiyor mu bu mesele Hayır Fuat'ı nasıl kandırdınız bilmiyorum ama Gene de sizinle yüz yüze konuşmak istedim Fuat'ı kandırmadım ben İyice düşündünüz mü bir macera sizinkisi Sizin için ne önemi var Fuat daha otuzunda Söyleyecekleriniz bitti mi Daha bitmedi Şimdi gider misiniz lütfen Ahlaksızlık bu sizin yaptığınız Aklı sıra kardeşini koruduğunu sanıyor Aysel bir şey mi oldu Gidelim Fuat Burada yaşamamıza imkan yok Neden Yürümeyen bir şey var Ne gibi Bak 36 yaşındayım ve daha bir yığın şey var yürümeye. Delirdin mi sen? Burada yaşayamam artık. Ne oldu ki? Ne olur sorma bir şey Fuat. Söyle ne oldu? Anlatamam. Benden başka kime anlatacaksın? Ablan geldi. Uf dayanamıyorum artık. Yetti bunlar. Seni seviyorum Ayşel. Şimdi görürler. Yürü. Dur Fuat. Seni seviyorum. Seni sevdiğimi herkes öğrenecek. Fuat dur. Herkes bilir Fuat dur. Baytoncu! Gel! Bin lan şunu hadi! Bin! Hızlı! Daha hızlı sür! Daha hızlı, daha hızlı! Beni çağırtmışsınız Geç otur. Ayakta da dinleyebilirim Nasıl istersen Muhasebeden hesap dökümü geldi Üç yıllık kredi açmışız sana Bak istersen Yağın hepsini size veriyoruz <gülüyor> Senin zeytilliklerinden toplanan mal Bu fabrikanın üç günlük işi Bu yıl o da yok Ben borcun nasıl ödeneceğini soruyorum Öderim Şimdiye kadar kimseye borç takmadım Ödersin de neyle ödeyeceksin Ne zaman ödeyeceksin Nasıl ödeyeceksin Bunları öğrenmek isterim Hepiniz borçlusunuz bana Sen annen fitnat Onları karıştırmayın Eniştenle konuştum ee? Ben karıştırmasam da Hukuk kanun <gülüyor> Karıştırıyor Enişten böyle söyledi İmalathane'yi almak istemiştiniz. Size bırakıyorum. O o zamandı. Babamın hayrına kredi açmadım ben. Öküz öldü, ortaklık bitti. Ömür boyu seni besleyecek değilim ya. Satın alınacak adam arıyorsun sen. Dur, dur. Dur, ne Siz, yapıyorsun? Size hayatımı yaşatmam. Sen yemiyorsun Yiyorum Ne zamandır dikkat ediyorum Tabağının kenarıyla oynayıp duruyorsun Rahat ol biraz Kimseden çekinecek bir şeyimiz yok Neden geldik Meydan okumak için Değer mi Seninle konuşacaklarım var Otursana Yavuz Dışarı gel Peki Aşağılık adamın birisin sen Alçak köpek Yaptıklarının hesabını vereceksin bana Yavuz Konuşsana Bak. Konuş diyorum sana Konuş Dur Konuş. Yavuz. Yavuz Kendine gel Yalvar Beş paralık ettin bizi Beş paralık Yalvarırım yakmayın Sen karışma yapmayın. Yalvarıyorum lütfen Karışma dedim sana Ona elini sürme Sürersem ne olur Bir yerin açıdı mı Aysa Fuat yalvarırım dövüşmeyeyim Fuat Yavuz Ağlama lütfen Git ona Git Bir şey söyleme Fuat Çok güzel ve çok acıydı Hepsi Allah'a ısmarladık Sel. Burada mısın? Burhaniye yolu üzerinde Erol'un yerindeyim Yarım saat kadar kalacağız Hemen geliyorum oradan ayrılma Bekliyorum <gülüyor> Sakalını kesmişsin On yıl oldu Beş altı senedir bıyık bırakıyorum hiç değişmemişsin Saçlarımı boyuyorum Nereye gidiyordun? Muğla'ya tayinim çıktı Oradan da emekli olurum herhalde Beni hiç hatırladın mı? Seni hiç unutmadım Mutluluk yanımızdan gelip geçti Sarı kanat öldü Ne? Kanarya ah. Otobüs kalkmak üzere şağıla kardeşini topunu almış alıp verseydin e, verdim anne hoş geldin Fuat çay içer misin hayır istemem Yoldum. sen bilirsin Perihan'ın başına gelenleri duydunuz mu ne olmuş İbrahim Bey boşuyormuş Perihan'ı kızı yaşında bir kadına tutulmuş malın gözü diyorlar Aa. zavallı Perihan berbat halde <gülüyor> İzninizle ben çıkıyorum. 20 yıllık evlilikten sonra kolay değil İbrahim Bey de pek sütü bozukmuş canım Ee erkeğe güven olmaz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 Tiyatrosu sona erdi Hoşçakalın sayın dinleyiciler